Müzekkin nüfus. Nefislerin terbiyesi. KUTBUL ı Arif'in eşref oğlu Rumi Hazretleri. İhlas ve riya. Bunları bil ki amellerin ihlaslı olsun. Onlara riya karışmasın. Unutma ki riya bir nevi şirktir. Allah ona rahmet eylesin. Fudail bin İyaz müritlerine birbirinizi ihlasa getirebildiğiniz kadar getirin diye nasihatte bulunur. Müritler, ey şeyhimiz, ihlas ve riyanın ne olduklarını açıklar mısınız diye sorduklarında şu cevabı alırlar. Kişi, halkın izzet, hürmet ve şöhretinden vazgeçip horlanmayı göze alarak tevazu sahibi olmayı seçmeden ihlası elde edemez. Halka karışıp ondan ilgi ve hürmet beklemek kişiyi riyaya düşürür. Bu sebeple kendinizi ve amelenizi halktan gizleyin. Siz istemeden Hak teala sizi açığa çıkarırsa bundan zarar görmezsiniz. Bilmiş ol ki hak yolunun neşkıyası çoktur. Bunlar dini ve imanı yağma eder. Hak yolunun hırsızları sıdk ve ihlası çalar... İnsanı, dünyadan imansız gönderir. Eşkıya ve hırsızlar çoktur. Ama bunların en büyüğü ve gayretlisi riyadır ki, diğerleri buna bağlıdır. Kitabın başında, bütün çerlerin başı dünya muhabbetidir denmişti. Şimdi de, ameli yok edip, kişiyi ahirette perişan edenin, riya olduğunu söylüyoruz. Fakat riyaya sebep olan şey, yine dünya ve onun muhabbetidir. Dünyanın şöhret, izzet ve hürmetini sevip ona talip olmaktır. Yani kibirdir. İnsan nefsini bunlardan kurtarmalıdır. Ey kardeş! İhlas her şeyi hakkın rızası için ve bu rızaya uygun yapmaktır. Böyle bir amel Allah Celle Celaluhu için yapılmış sayılır. Amellerinden beklentin olmayacak. Günahını halktan gizlediğin gibi, amelini de gizleyeceksin. İnsanlar beni iyi bilsin düşüncesiyle hareket etmeden, ibadet ve amelinin gizli kalmasına dikkat edeceksin. Hak Teâlâ ortak kabul etmez. Biri, yaptığı amelin yarısını başkasına bağışlarsa, bu amelin yapılışında, Hak Teâlâ'nın rızası dışında başka bir maksat varsa, ortada bir şirk durumu vardır. Allah Celle Celaluhu'ya ortak koşulmuş olur ki, akdi ala hem bundan uzaktır, hem de bunu yapanı cehenneme koyar. Nitekim, Kehf Suresi, 110. ayeti i Kerime'de şöyle buyurur. De ki, ben de ancak sizin gibi bir beşerim. Yalnız, bana vah yolunuyor ki, sizin ilahınız, ancak bir ilahtır. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa, Salih bir amel işlesin. Ve Rabbine ibadette, Kimseye ortak koşmasın. Kimi meşayih şöyle der. Allah için amel şöyledir. Cennet umudu ve cehennem korkusu olmadan, Sadece Allah rızası için amelde bulunmak. Cennetin, Huri ve Gılman gibi nimetlerini umarak, veya cehennemin şiddetli azabından korkarak amelde bulunmamak, Hak Teala'dan gayri bir maksat kütmeden amelde bulunmak. Amelde Allah'ın rızasından başka bir maksat olursa, riyaya girilmiş olur. Ehli takva için riya, büyük şirktir. Zahir ehline göre ise riya, küçük şirklerdendir. Büyük veya küçük şirk olması, her iki durumda da kötü olduğunu gösterir. Evet, büyük veya küçük şirk olsun, riya, her iki durumda da hayırlı değildir. Zira küçük denen günahlar, zamanla birikip büyük günah olur. Araplar ne güzel söyler, habbe habbe, kubbe kubbe. Bu sebeple, kişi riyadan korunarak, ihlasla amelde bulunmalıdır. Özellikle Hakk'a talip olup tevbekâr olan amelinin ihlaslı olması için gayret göstermelidir. Meşayih-i kiramdan biri, ''Amelimin ihlaslı olması için tam otuz yıl gayret gösterdim.'' deyince, ''Nasıl başardınız?'' demişler. ''Otuz yıl gönlümün kapıcısı olarak kaldım. Hak'tan başka bir şeyin oraya girmesine müsaade etmedim.'' Böylelikle amellerimin ihlaslı olmasını sağladım demiş. Riya herkes için mümkündür. İhlas sahibi olanlarda görüldüğü gibi kimileri riyayı çabuk defeder. Fakat riya öyle görünmez bir şey ki kendisine çok güvenen dahi ondan gafil olur, onu fark edemez. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz riya gayet görünmezdir. Karanlık gecede, kara karıncanın, kara bez üzerinde yürümesi gibi belirsizdir buyurur. Amellerinin ihlaslı olmasını arzulayan, göz önünde bulunmayan bir yerde, halis bir niyetle oturmalıdır. Hiç kimse görmemeli ve hiç kimseye, ben böyle ibadet ederim, böyle oruç tutarım dememelidir. Amellerin hepsi mi gizli yapılmalıdır? Hayır. Üzerine farz olanları, açıktan yapman gerekir. Farz olanlar açıktan yapılmayıp, gizli yapılırsa, münafık durumuna düşersin. Beş vakit namazı cemaatle kılmalı, Ramazan orucunu tutmalı, halkla birlikte bayram etmeli, öylece hacca gitmeli, öşür ve zekat vermeli. Bu farz ibadet ve ameller, açıktan yerine getirilmelidir. Bunların ifası halktan gizlenirse, kötü zanla, ve gıybete sebep olur. Gıybetse büyük günahlardandır. İnsanlar, farz olan ameli gizli yapan kimse için, namaz kılmaz, oruç tutmaz, malı var ama hacca gitmez, tevbe etmez, zekat vermez, tahılının öşrünü dağıtmaz diyerek, gıybet edip günaha girer. Bu durumda, Müslümanları günahkar eden münafık olur. Evet, Farz olan amelleri açıktan yapmak lazımdır. Hayırlı olan bu ibadetlerin görünür bir şekilde yapılmasıdır. Ancak bu yapılırken de usulüne göre hareket etmek gerekir. Herhangi bir mescitte farz namazlarını kılmak, zekat verdiği kişiye bunun zekat olduğunu bildirmek yeterlidir. Farz olan bu ibadetlere riyanın karıştırılmaması adına dikkat gösterilmelidir. İnsanlar, Beş vakit namazını kılar, oruç tutar, zekat verir, hacca gitmiş, öşrünü dağıtmak konusunda dikkatli davranır, bu ne hoş biridir böyle, cihanda böylesi bulunmaz der ve bu kişinin hoşuna giderse bu da kötü bir riyadır. Kişi farz ibadetlerini yaparak borçlarını ödemiş olur ama sevap elde edemez. Kimileri farzın yerine getirilmesinde riyanın olmayacağını söylese de bu görüş zayıftır. Şu kadarını bil. Farz olan amellere riya karışırsa Hak ala'nın katında bunların karşılığı olarak sevap alınmaz. Böyle bir riyanın gerçekleşmemesi için nafile namaz, nafile oruç, nafile haç ve sadaka gibi amelleri saklı yapmak gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Sadakalarınızı gizli verin. Öyle gizleyin ki sağ elinizin verdiğini sol eliniz görmesin. Hak Teâlâ ise Bakara Suresi 264. ayeti i Kerime'de şöyle buyurur. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde, insanlara gösteriş olsun diye malını harcayan kimse gibi,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 Farz amellerin dışında kalan ibadetler gizli yapılmalı, Allah'tan başka kimse bunları bilmemelidir.